Selamun Aleyküm. Evet, Allah razı olsun. Ben de sizleri çok seviyorum. Levlake levlak, hadisi e, lafız itibariyle mevzudur. Evet, ama birçok mutasavvuf alimler, başta İmam Rabben Hazretleri çok civayet etmiştir. Bu hadisle mutasavvuf alimlerin civayeti nasıl anlamalıyız? Ee, ya Mutasavvuf alimler de bu hadisin elle tutulur bir senedini Göstermiyorlar bize. Rivayet edilmiştir ki diyorlar. Kendilerinden evvel bu, bu rivayeti, bu e, cümleyi kitaplarında zikretmiş olan ulemaya hüsnü zanlarından dolayı onları öyle zikretti, biz de aldık bunu böyle zikrettik diyorlar. E, ama bir senet getirebiliyorlar mı? Getiremiyorlar. Yok senedi, zikredilmiş bir senedi yok ki üzerinde konuşalım. Ravilerini, İttisalini, inkıtağını konu böyle bir senedi olmadığı için buna hadis diye itibar etmek doğru değil. Ama anlamı doğru bir söz müdür? Ben buna inanıyorum ki doğru yorumlandığında bu sözün doğru olduğunu söylemekte bir beis yok.